...günaydın Tuğba merhabalar... ...günaydın Ömer Bey... ...günaydın Günaydın Özdeş... ...Avrupa ne konuşuyor? Avrupa ne konuşuyor? Eurotopics bültenlerinden derlediğim haberlerde, yorumlarda... ...elbette ki öne çıkan başlık... E, ...İsrail-Filistin meselesi... ...Hamasın Cumartesi günü gerçekleştirdiği saldırının ardından... E, ...Avrupa medyasında ana başlıklarda bu mesele var... E, bu meseleyle ilgili dünyanın belki hemen hemen her yerinde e, insanların yani nasıl bir tutum alınması gerektiği konusunda tartışmalar var. E, Türkiye'de de var. E, ama Avrupa'da ana akımda gördüğümüz şey e, genel olarak böyle çok İsrail yanlısı bir hava. İsrail'lilerle empati kuran e, yorumcular ve İsrail'in yaşadığı drama odaklanan yorumlar e, görüyoruz. E, örneğin bir e, şey, Le Point gazete, gazetesinden bir yorumcu diyor ki tıpkı 11 Eylül'den sonra hepimiz Amerikalıyız dediğimiz gibi hepimiz İsrail'liyiz demeliyiz diyor ve bunu demekten imtina edenleri eleştiriyor. İsveç'ten Svejska Dagbladet gazetesi, saldırgan devletleri ve terörizmi kendinden uzak tutmanın tek yolu budur. Tıpkı Ukrayna'ya destek olduğumuz gibi İsrail'e de kararlılıkla destek çıkmak. Yani yorumlarda Ukrayna ile İsrail'in çokça aynı kefeye konduğunu görüyoruz. Yani Ukrayna'da... <gülüyor> ne, ne tuhaf değil mi bu karşılaştırma? <gülüyor> Evet evet evet ya yani mesela bir köşeyası var işte e, Ukrayna'dan birisi İsrail'den kızıyla konuşuyormuş İşte telefonun her iki ucunda da e, ambulans sirenleri çalıyor ambulans e, sesi geliyormuş e, işte Ukrayna'dan İsrail'e uzanan acı hattı falan e, gibi e, tarif ediyorlar gerçekten hani mağduriyetin nasıl tarif edildiği ee, ya da bir tarafın mağduriyetinin görülüp bir tarafın mağduriyetinin görülmemesi e, çok enteresan. Evet öte yandan tabii işgalcinin yani isten bir işgalci güç olduğunu da görmezden gelip o yüzden zaten bu karşılaştırma ilginç. Şimdi önüme şey düşmüştü sabah e, işte sosyal medyada e, bir bakıyordum. Ursula von der Leyen'in Avrupa Komisyonu Başkanı 2022 sonunda attığı bir e, tweet o zaman şeyle, <gülüyor> adıyla e, Rusya'nın e, sivil halkın e, elektriğini kesmesi bir terör suçudur diyor. Bu bir pure terördür e, demiş çünkü kadın Sanf erkek... terördür diyor ve biz de biraz <gülüyor> önce yani tam denk geldi yani bir BBC Arapça'nın e, yaptığı bir şeyin çevirisi var BBC Türkçe'de bu bir yok etme savaşı diyor bir yakacak mumu bile olmayan bir kadın. ...ne buzdolabındaki, buzdolabındaki her şey... ...gaze artık zifiri karanlık diyor... Cebaliye ailesiyle birlikte yaşayan... ...36 yaşında Filistinli Fatma Ali... ...elektriksiz ge geçirdiği ilk geceyi... ...dayanılmaz olarak nitelemiş... ...insanlık dışı diyor... ...ve elektrik içme ve yıkanma... ...su kaynaklarını da etkiliyor... ...elektriğin olmaması bize... ...su pompalanmayacağı anlamına geliyor diyor... ...yani <gülüyor> terörse bu işte... Suç yani ve tamamen kuşatma emri vermesinden sonra İsrail'in 9 Ekim'de iki gün sonra 14'te saat 14 civarında bütün bölgede elektrik kesildi ve iki yaşlı ebeveyniyle depoladıkları iki küçük varis suya güveniyorlar. Elektrik yoksa buzdolabı da yok zaten yiyecek tedariği de çok sınırlı diyorlar ve buzdolabındaki yiyecekler tamamen bozuldu çöpe attık diyor. Yani yıkanmakta son derece zorlanıyorlar. Sadece biraz zahter biraz da zeytine güveniyoruz. rezervler dedikleri o. Savaş başlamadan önce elimizde kalan azıcık stoktan başka yiyeceğimiz yok. Biz sadece zahtere biraz da zeytine güveniyoruz diyorlar. Ama asıl çocukların durumu çoğu en ağır bedeli kardeşlerimle aynı binanın diğer katlarında yaşayan yeğenlerim ödüyor. Ne oyun oynayabiliyorlar, ne yaşayabiliyorlar, güvenli hiçbir yer yok diye ağlıyor. Bu Böyle bir yok etme savaşına dönüşmüş durumda ve Avrupa buna 11 Eylül şeyleri de işte çok şeyle de ilgili Twitter eski adıyla ex sosyal platformunda, dijital platformunda çok ciddi... Yanlış haberler dolaştırılıyor işte o da, bu da onların başında geliyor 11 Eylül gibi hissettirmek istiyorlar kendilerini evet. yani Amerika'da olduğu gibi evet. Evet yani bir yandan bu yanlış videolar dolaştırılıyor ama bir yandan hani bu onların ne kadar alıcısı olduğunu da gösteriyor. Aynen. Bir yandan da tabii Avrupa Birliği işte sosyal medyada yanlış şeylerin yayılması, için, yayılmaması için falan filan, hani sürekli düzenlemeler getiren bir, bir oluşum bu konuda hiç de o kadar duyarlı davranmadıklarını görüyoruz. E, bahsettiğiniz bugün bahsettiniz işte elektrik kesintisi nedeniyle bebekler, hastalar, hani siviller etkileniyor ve bu niye yapılıyor? işte efendim İs İsrail Hamas teröristlerini yok edecek. E, onun yanı sıra hani sivillerin de ölmesi göz önüne alınıyor. E, gö göze alınıyor. E, e, bahsettiniz e, bu Avrupa Birliği'nden Filistine giden kalkınma yardımları bunun kesilmesi gündeme geldi. Genel olarak Filistin'de'nin yüzde elli Gazze'dekilerin de yüzde bu kalkınma yardımlarına bağlı olarak bu yardımlar sayesinde yaşıyorlar. Bunların kesilmesi hani onlar için hani felaketin daha da felaket olması anlamına gelecek. E bu yani Almanya'da e, bu, çok özür dilerim bu şey bir istatistik vardı Gazze'deki insanların yaklaşık yüzde elli işsiz yüzde altmışı ise yoksulluk sınır altında yaşıyor dolayısıyla bu kalkınma desteğinin ne kadar hayati olduğunu gösteren bir durum. Evet evet aynen öyle ama yani bunu kesmeyi de e, işte şey e, AB komiseri Oliver Barheye hiçbir şey olmamış gibi yola devam etmek mümkün değil diyerek bunların askıya alınacağını söyledi. Ama sonra ondan geri adım atıldı ama yine de yani şu an askıya alınmadı ama yine de gözden geçirilecek. İşte Almanya'da mesela askıya almayı gündemine almış durumda. Bunun ilgili çok enteresan bir yorum var. Çekya'dan. Hopo derske gazetesindeki bir yorumcu şöyle bir yorum yapmış diyor ki paranın ne için kullanıldığını gördük e, Filistinlilere gönderilen para derhal kesilmeli diyor ve bunu şöyle gerekçelendiriliyor gerekçelendiriyor Filistinlileri gün cezalandırmak ya da, Paranın bir kısmının müzik festivalini kana bulayan G gaddar teröristlerin eline geçmesi riskini almak. Bu ikisi arasında bir tercihte bulunması gerektiğinde medeni her insan tercihini topyekün cezalandırmadan ya da kullanır demiş. Tamam ben <gülüyor> yani, hani, dediğim... işte şeyi de pardon sözünü kestim ama. Yani bu Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde biraz önce sözünü ettiğin sözcünün memleketi Macaristan başta olmak üzere aşırı sağın yükselmekte oluşu ve bayağı diktatoryal denebilecek yönetimlere de gidilmesini gösteren bir örnek olay yani bütün bunlar top' neredeyse Nazi dili kullanılacak yani yok eişim kitlelerin yok edilmesi için ama buna karşılık mesela birbisinin biraz önce sözünü ettiğim haberinde Gazze'de elektrik kesintisi hangi sonuçlara yol açıyor diye Adnan burun haberinde bir adamla konuşmuşlar ve diyor ki kampın ortasında hıçkıran bir adam gördüm. Suyumuz yiyeceğimiz hatta solumak için havamız bile yok. Bu nasıl bir hayat demiş. Mesela, e, evet e, yani Ms. Siz e, hani yok oluş tehditi altında olanların e, Gazze'liler olduğunu e, söylüyorsunuz ama Avrupa'nın gayet daha tırnak içinde medeni sayabileceğimiz ülkelerinden daha e, politik olarak liberal e, olan e, yorumcularından, gazetelerinden de tam tam tersi bir yorum geliyor. Şöyle ki Danimarka'dan Jules Poston gazetesinden bir yorum. Şöyle Yahudilere yönelik nefret Arap dünyasında hayli yaygın. Biz batılılar olarak bunu görmedik. Sanki hep her şey İsrail'in kendi suçuymuş gibi gösterdik. Nazilerin de ısıtıp ısıtıp kullandığı Antisemitik bir klişeydi bu. Yahudiler yaşadıkları felaketten kendileri sorumludur klişesi. İsrail bu çatışmada varoluşu tehdit altında olan taraf olmayı sürdürüyor. Son yaşananlar bize hepimizin İsrail konusundaki sorumluluğunu hatırlatmalı demiş. Yani yok olma tehdidi altında olanları Yahudiler ve İsrail olarak görüyorlar. Evet sanatı taklideden hayatı taklideden sanat diyelim buna göbelsi hiç aratmamış bizzat Nazizm'den bahsedip Yahudi katliamından bahseder gibi görünüp aslında göbelsi ve Nazi liderlerini hatırlatan söylemler kullanılıyor inanılır gibi değil gerçekten. E, bu konuyla ilgili olarak şey de söyleyeyim e, pek çok Avrupa ülkesinde. Genel olarak kamuoyu ve medya böyle bir tutum sergilerken orada işte temel olarak göçmenler Filistinli göçmenler gösteriler düzenlediler özellikle bu Hamas'ın saldırısının hemen ardından. E, Hamasa destek e, gösterileri e, düzenlediler. E, bu da e, şeyde yani bu da tabii oralardaki e, ana akım medyada ve kamuoyunda tepki çekti. Yine İsveç'ten Dagens Niheter gazetesinden bir yorum şöyle: Bu topluk katliamlara kim alkış tutar ki? Kadınların evlerinden sökülüp götürülmesine, çocukların ka kaçırılıp öldürülmesine. E, bu insanların Filistin'in özgürlüğüne yönelik coşkulu sloganlar atması pek acayip. Hamas'ın şu anda yaptığı herhangi bir özgürlüğün savunulması falan değil. Filistin'in asla bir devlet olmamasına ve barışa ulaşamamasına sebep olacak. Asıl amaçları farklı, İsrail'in yok edilmesi e, demişler. Ama yani hani bu arada şunu da söyleyeyim, yani böyle e, gerçekliğin çok ters yüz edildiği, bizim algıladığımızdan çok farklı algılandığı bir durum söz konusu. Ama bir yandan da böyle Hamas yanlısı gösterilere de pek çok ülkede izin veriliyor. Eleştirilmekle birlikte bunu da söyleyeyim. Evet. Hamas'ın desteklenmesi anlamına gelecek. Hiç bir durum olamaz tabii. Bu suç olduğu konusunda en ufak bir tereddüt yok. İnsanlık suçu <gülüyor> olduğu yani işte ama yani bu çarpık medya yorumları da insanı çok et, sarsacak kadar kötü yani. Ee, Norman Solomon bir yazı ne? yazmış. Bu senin azavel bahsettiğin şey var ya. İsrail'in 11 Eylül'ü meselesiyle evet. ilgili. Bu ikisi asla birbiriyle karıştırılamaz diyor yaşananlar. Ama bilinçli olarak Batı medyasında bunu yapıyorlar. Çünkü 11 Eylül saldırılarının üzerinden teröre karşı savaş ilan etti Amerika ve yaşananları biliyoruz. 400 bin kadar sivilin ölmesi vesaire e, falan. Yaşanacak olan tam olarak bu diyor e, şey kılığına gir giriyor e, bu söylemlerle İsrail mağdur kılığına giymiş oluyor ve teröre savaş ilan ediyor. Bundan sonra yapacağı her şey meşrulaştırılmış olur bu 11 Eylül kıyaslamasıyla bilerek yapılıyor diye yazmış. Evet Norman Solomon oldukça önemli önde gelen barış aktivistlerinden ve ömrü boyunca hem yazılarıyla hem de bizzat aktivistliğiyle barış yanlısı çok etkili bir hayat tarzı gidermiş birisidir yazılarıyla beraber. Bunu Common Dreams'de okuduk ama nerede yazmış? Evet orada değil mi? Common Dreams'de yazılıyor. E, Common Dreams bir yerden almış olabilir. Ben de oradan aldım yok. ama. Baktım evet, ben yok, de ama Common yok. Dreams'de. Common Dreams'de yazmış evet. yani. Ve evet. çok çok önemli bir noktaya temas ediyor yani. Evet. Normalde kendisi de bir Yahudi. E, tüm bunlarla birlikte tüm bu şeyin sonucunda e, yani... Financial Times mesela e, İsrail'in Gazze şeridinde kontrolü uzun vadede Haması bırakması e, mümkün değil e, diyor. Yani e, genel olarak medyadaki yorumlarda bunun geleceğine yönelik olarak hani Gazze şeridinde Hamas kontrolünün bitirileceği yani bu da aslında Gazze'nin e, işgal edilmesi e, anlamına geliyor. E, ve yani Hamas'ın hatalarını tahsis sonucu iki devletli çözümün tabutuna da son çivinin çakılmış olduğu söyleniyor. Avrupa medyasında bu meselenin geleceğine dair de yani işte hani Filistinlerin kaybettiği ve İsrail'in belki toprak kazanımıyla sonuçlanacak hamlelerde bulunacağı söyleniyor ve bunun da işte bir nevi meşru gösterilmiş oluyor bu şekilde. Çok önemli bir şey bu, bu, bu bugünkü konuştuğumuz şeyler. Biraz bir kez daha izin verirseniz Norman Solomon'un Common Dream'de yazdığı bir şeye basının ne ilişkin söylediği bir şeye dönmek istiyorum. New York Times'ın pazartesi akşamı e, nüshasında. Mesele gazetenin ilk sayfasında filan değil 9. sayfasında basılı edisyonunda şöyle başlıyor başlıyor diyor. İsrail hava saldırıları Gazze'yi pazartesi günü vurdu geçti. Kiliseleri yamyast etti ve orada namaz kılanların üstüne yıkıldı bütün kiliseler, şeyler, camiler ve çok kalabalık bir Pazar yerini alışveriş yapanlarla dolu insanları vurdu ve bütün alışveriş yapanlar ve bir bütün halinde aileler öldürüldü. Tanıklar evet. ve Gazze yetkililerinin ve olayın tanıkları söyledi diyor. Ama bunu 9. sayfada ve çok sıradan bir şey olarak veriyor diyor. O önemli yani. Ondan sonra da şey de devam ediyor. Cebe, Cebaliye mülteci kampında tamamen yıkım haline getirdi. Düzinelerce insan öldürüldü. Yetkililerden aldı. Dört ayrı cami, şati mülteci kampında vuruldu. Ve orada da dua edenler, namaz kılanlar da içindeydi. Öldürdü hepsini. Ve Tanıklar da demiş New York Times'ın haberi. Dokuzuncu sayfadan küçük bir haber olarak verdiği arkada. Tanıklar, çocuklar da camilerin birinin dışında futbol oynuyorlardı. Dar, roket geldiği zaman demiş. Yani basının, medyanın durumu da bu. Evet, e, yani bu Gazze'de e, yaşanan... E, Dram, insanların karanlıkta, e, ölüm yaşam sınırında olması e, ve bunun küçücük bir haber olarak görülmesini York Times'e 9. sayfada siz bunu anlatıyorsunuz. Ben buradan e, Paris'e geçmek istiyorum, Fransa'ya geçmek istiyorum. Fransa'da da başka bir dehşet yaşanıyor. Bu kelimeyle ifade ediliyor. Tahta kurusu e, dehşeti. Ee, internete işte Fransa ve bed bak yazarsanız bu konuda pek çok böyle müziği eşliğinde tahta kurusu videosu göreceksiniz ee, ya da işte tahta kuruları nasıl e, tespit edilir tahta kurularından nasıl kurtulunur e, videoları göreceksiniz gerçekten Fransa'da sosyal medya kamuoyu medya bununla dolup taşıyor yani. Le policier. Buna yerel terör diye demiş ve bunu kapak yapmış. Ee, yani hakikaten Gazze'de insanlar neyle uğraşırken Fransa'da insanların neyle uğraştığı çok enteresan. Ee, milletvekilleri cam tüpler içerisinde tahta kuruları getirmiş meclise. İşte bunu gündem yapmışlar. Ne on yıllardır e, işte Fransa'da tahta kurusu e, sorunu var. Bu yaz sonlarında daha fazla artıyor ve şimdi de bunun arttığı yönelik şeyler var, emareler var. E, ama e, yani şey yorumculara, uzma, uzmanlara baktığınız zaman bu şeyin abartıldığını e, söylüyorlar. E, mesela e, filozof Gaspar Koenig Les Eco'da yazmış diyor ki tırnak büyüklüğündeki bu kan emicilerin 1990'lardan beri hayatımıza geri dönüşü inkar edilemez bir hakikat ancak sayılarının bu yıl patlama yaptığına dair bir emare yok peki sosyal ağlardaki bu dehşet zengiz fotoğraflarla korku uyandıran bilgi kışına nasıl son vereceğiz hakikaten sinemalardaki tahta kurularının sayısı arttı mı yoksa onları arayıp bulmak yeni mi aklımıza geldi diyor öyle ki e, trenlerde metro istasyonlarında işte e, tahta kurularının videoları çekiliyor insanlar ben asla bundan sonra işte trende oturmayacağım e, diyorlar 7 tane okul kapatılmış tahta kurusu nedeniyle e işte enerji bakın pardon ekonomi bakanı, sağlık bakanı, ulaşım bakanı geçen cuma bir araya gelmiş bu konuyu çözmek için ve bir takım önlemler açıklamışlar. E işte bu toplu taşımadaki işletmelerle bir toplantı yapılacakmış. Köpekler kullanılacakmış tahta kurularının tespiti için. Ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarına yol açıyormuş bu tahta kurularının dan kurtulmanın Bedelini kim ödeyecek maliyetini kim karşılayacak diye bu konuda bir düzenleme yapılması e, gündemdeymiş ve genel olarak e, yani belki yetkililer de şey söylüyorlar yani bu biraz abartılıyor e, trenlerdeki tahta kurlarına dair yapılan 50 ihbetler bağırın pek çoğu yanlış çıktı diyorlar. Ama imajı zedelendiği için de bu önlemleri alıyorlar. Böyle iş yapar, eller iş üstünde gibi gösteriyorlar. Ve bunun tabii şeyle de alakası var. 2024'te Paris'te olimpiyatlar düzenlenecek ve turizm gelirlerinin azalmasından, olimpiyatlara gelecek insan sayısının azalmasından endişe ediliyor. Yani şey bir histeri halindeki den bahsediliyor Fransa'da genel olarak ve dahası işte şey geçen hafta evvelki gün baktığımda İngiltere'de şey haberleri vardı ya buraya da gelir mi acaba haberleri vardı dün Londra'da İngiltere'de bir şeyde tren istasyonunda tahta kurusu videosu çekilmiş ya öyle olduğu iddia ediliyor sosyal medyaya düşmüş. Londra Belediye Başkanı da Sadıkkan da açıklama yapmış. mültecileri Taht almayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Hemen oraya bağlayabilirler. Evet evet tahta kurullarına karşı işte bariyer örüyoruz. Sınırları şöyle güçlendireceğiz. <gülüyor> Tabi ama... tahmin etmişler. Evet, du duvar Okumamıştık evet. ama Hatta bu Fra Fransa'da şimdi teröre karşı mücadele ilan edilmiş dedin. Bir tür yani. <gülüyor> <gülüyor> o vekiller kavanoz içerisinde tahta kurusu taşıyormuş. Onun üzerine de Gazze yasalarmış mesela. İki konuyu yani. birleştirilermiş. <gülüyor> Ama ben size söyleyeyim Zafer beyaz adamın olacak. Tahta evet. değil. Evet evet maalesef. Neyse Sadıkkanın hani söylediği şey tahta kurusu sorunu, tahta kurusu gerçek bir endişe kaynağı demiş. Neyse Allah'tan hani şimdilik onlara karşı bir duvar örelim diyenler yok. Ama gerçekten Beyaz Adım'ın yaklaşımını göstermesi açısından her iki konuya enteresan bir örnek diye düşündüm ben evet, de. Evet çok ilginçti. Peki bu bununla bitiriyoruz herhalde evet, değil mi? Evet bununla bitiriyoruz. <gülüyor> bu haftalık bu kadar Euro bültenlerinden. Gelecek hafta görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.